Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Greenpeace Londra'da Shell'in petrol arama çalışmalarına karşı bir eylem düzenledi. 6 eylemci petrol devi Shell'i protesto etmek için Batı Avrupa'nın en yüksek gökdelenine The Shard'a tırmandı. BBC'nin haberine göre protestocular sabah 4.20'de başladıkları 310 metrelik tırmanışı 15 saatte tamamladı. Greenpeace üyeleri tırmanmak için binanın kenarında bulunan merdivenleri ve dağcı halat tekniklerini kullandı. Tırmanış eylemcilerin tahmin ettiğinden daha uzun sürdüğü için ellerindeki tüm pankartları asamadılar. Bu yüzden eylemciler binanın tepesinin üstünde Kuzey kutbunu koruyalım yazılı bir bayrak açmakla yetinde bayrağın açılmasıyla bina etrafında toplanan insanlar da tezahürata başladı. Greenpeace, eylemin enerji devişerinin Kuzey kutbunda petrol arama çalışmalarını protesto etmek için yapıldığını belirtti. Çevre örgütü ayrıca protestoya dikkat çekmek için sosyal medyayı kullanarak eylemcilerin taktığı kameradan tırmanışı canlı yayınladı. Örgüt 100 ila 200 kişinin canlı yayını izleyeceklerini tahmin ettiklerini ama tırmanışın sonuna doğru rakamın 13.000'i bulduğunu söyledi. Geçen Şubat ayında açılışı yapılan The Shard 87 katlı ve 310 metre yüksekliğindeydi. Greenpeace sözcüsü, The Shard'ın e ait üç genel merkez binasının tam ortasında bulunduğu ve bir buz parçası model alınarak inşa edildiği için seçildiğini belirtti. Sözcü ayrıca eylemcilerin tırmanma eğitimine sahip olduğunu ve tehlike altında olmadıklarını söyledi. Eylemcileri tırmanışlarının sonunda polis tarafından mülke zor kullanılarak izinsiz girme şüphesiyle gözaltına alındılar. Greenpeace protestosunun sonunda Twitter üzerinden şöyle bir yorum yaptı. Yorgunuz, heyecanlıyız, duyguluyuz ama en önemlisi gururluyuz. Hayatımızın en muhteşem günü. Herkese teşekkürler. Çin'de plastik torba yasakları 6 milyon ton petrol kullanımının önüne geçti. Çin yönetiminin ülkede plastik alışveriş torbalarının kullanımına getirdiği sınırlamalardan bu şekilde olumlu sonuçlar alındı. Çin Ulusal ve Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ülkede plastik torba kullanımının 3'te 2 oranında gerilediği ve 67 milyar torbanın üretiminin engellenmesi sayesinde 6 milyon ton petrol kullanımına denk katkı sağlandığı bildirildi. Çin yönetimi plastik alışveriş torbalarına 5 yıl önce sınırlama getirmişti. Yine Çin yönetimi süpermarketler, büyük mağazalar ve bakkallarda bedava plastik torba verilmesi uygulamasını ve ince plastik üretimini 1 Haziran 2008'den itibaren geçerli olmak üzere yasaklamıştı. Evet 2008 yılında ta yıl 2013 diyoruz ki darısı Türkiye'nin başına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncelikle ele alması gereken konuların esasında bu gibi konular olması gerekiyor halkın yararına. Mermer ocakları yeraltı sularının seviyesini düşürüyor. Doğa Derneği'nin istemiyle NİDE Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Ahmet Karataş, Burdur Gölü Havzası'nın biyotik özellikleriyle ilgili mermer ve taş ocaklarının Burdur Gölü ve ekosistemi üzerine etkileri konulu bir rapor hazırladı. Raporda Burdur Gölü'nün Ramsar alanı olduğu ve son 35 yılda suyunun yaklaşık üçte birini kaybettiği belirtilerek göl alanında yaşayan endemik canlılar hakkında da bilgiler var. Mermer ocaklarının Burdur Gölü ekolojisine yarattığı tahribatlar ve çözüm önerilerinde yer aldığı raporda ocakların görüntü kirliliği yaratmasının yanında Mermer tozunun yeraltı su yollarını bloke ettiği, bunun da yeraltı su seviyesinin düşmesine neden olduğu, bunların yanında mermer tozunun bitkilerin solunum gözeneklerini de tıkayarak bitkilerin gelişimini olumsuz etkilediği söyleniyor. Şunu da unutmamak lazım, mermer tozları insanlarda koa isimli bir solunum hastalığına da neden oluyor. Rapora göre Burdur Gölü havzasında yaşayan canlı türlerinin ve ekolojik dengenin korunması için Burdur Gölü yönetim planının madencilik faaliyetleri ile tesisleşmeyi engelleyen 3 noolu kararının uygulanması ve mevcut merver ocaklarının atıklarının bertarafı için çözüm bulunması gerekiyor. Evet yine bir Doğa Derneği haberi var. Türkiye'de büyük atlama etkinliği gerçekleştirecek. Büyük atlama yani İngilizcesiyle Big Jump. Nehirlerin yaşaması için tüm Avrupa'da 2005 yılından bu yana Temmuz'un ikinci Pazar günü aynı saatte binlerce insanın nehirlere atlamasıyla gerçekleşen bir etkinlik. Bu büyük atlama insanları nehirlerle barıştırmayı hedefliyor. Bu organizasyonla halkın nehirlerini ve göllerini yeniden kazanmalarını sağlaması ve bu alanlarla insanlar arasında güçlü bağların yenilenmesi amaçlanıyor. Bu atlama etkinliği Türkiye'de Doğa Derneği tarafından düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl büyük atlama Avrupa'nın birçok ülkesinde 115 yerde gerçekleşmişti. Türkiye'de ise 27 farklı yerden büyük atlama etkinliği düzenlendi. Türkiye'de bu sene üçüncüsü düzenlenecek etkinlik kapsamında 6 farklı yerde şu anda belirlenen atlama gerçekleştirecek. Etkinlik 14 Temmuz Pazar günü saat 16'da yani 4'te 14 Temmuz'da saat 4'te.